Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olsa helal, haram bahsi. Bir kimse haramdan sakınmasa, helal lokma yemese, Allah korusun, alaka da kötü olur, duası da kabul olmaz ve yarın mahşerde, ahirette ateş alması gerekiyor bu kişiden Allah korusun. İbadet 10 cüz olarak kabul edince, ibadetin 10'da 9'u helal yemektir. Yani ibadetlerin de kabul olması için demek ki mutlaka helal yemek bu şarttır. Bir kimsenin evladının hayırlı olması da helal lokma yedirilmesine bağlıdır. allah Teala buyuruyor bizlere Bakara Suresi'nde Esinebillah, Esinebillah, Ya eyyühen nasü Mevlamız buyuruyor Ey insanlar Mevlamız buyuruyor. Yani inancı hatta ne olsa olsun bile helal lokma yemek bütün insanları kapsıyor. Çünkü şu anda her ne kadar Müslüman değilse bile ama bir kişi helal lokma yemeye devam ederse inşallah hidayete nasip olur. Ve allah Teala ey insanlar diye buyurtan sonra şöyle buyuruyor Kulu yiyiniz imma filerdi halalen tayıba yeryüzüne bulunan rızkın helalını yiyiniz ve tayyibini yiyiniz. Tayyip tertemiz pak olanı yiyiniz. Yani hiç şeysiz, şüphesiz, kuşkusuz en helal lokmayı yiyin Mevlamız. Vela tettebiyo hutubatı şeytanı. Ve Mevlam buyuruyor, sakına şeytanın adımlarına Uyumayın, tabi olmayın, buyuruyor Mevlamız. Demek ki insanı şeytan, helaldan ayırıp, harama sevk ediyor. Tabi haramda, nefsinde hoşlandıkları vardır. ya Haramda daha bolluk vardır. Öyle görünür. Zahir'de öyle görünür. İnsanda nefsi, oraya kayabilir. Bu için Mevlamız buyuruyor, sakın ha, şeytan izine uymayınız, İnne hülüküm adu mübinal buyuruyor. İnne hülüküm o şansın için aduğun düşmandır. mübin açıcı düşmandır şeytan. Mevlamlarımız yine buyuruyor Madı Suresinde ayet yüzde istina kul. Mevlamımız şura buyuruyor ya Muhammedim. Habibim Haber ver, söyle La yestevi'il habisü ve tayyib La yestevi'i Müsabi olmaz, eşit olmaz El habisü Habis Haram demektir, pis demektir Necis demektir Ve tayyib'i, tayyib ve tertemiz Bak, helal demektir İşte Haramla helal İkisi bir olmaz Mevlam buyuruyor. Mesela iki ekmek aynı fırında pişmiş, aynı undan ima edilmiş ama ekmeğin biri haram parayla alınmış, biri helal parayla alınmış. İkisi ekmek, aynı tarzına çıkıp bunda yapılmışlar. Mevlam buyuruyor, helalla haram ikisi bir değildir. İşid değildir. Ve ne acembe ki kese habis. buyuruyor. Her ne kadar habisin, haramın çokluğu hoşuna gitse de, mesela bir kişi alışverişinde, işinde, gücünde ve haram karıştırırsa, yalan söylerse, alotursa. Belki fazla kazanabiliyor. Ve bir görevli de rüşvet alsa belki fazla kazanabiliyor. Eline fazla para geçiyor. Ama Mevla Bu haramın çokluğu nefsin hoşuna gitse de helalli haram bir değildir. Fettekullâhe Allah'tan korkun Mevla buyuruyor. Ya ulil elbâ Ey akıl sahipleri Allah'tan korkun. Çünkü gün gelecek insan yedi her lokmanın eline geçen her paranın hesabını mahşerde verecek. Lealleküm tüflühür Mevla buyuruyor. İşte dünyada Allah'tan korkarsa kişi haramdan sakınırsa İnşallah Mevla buyuruyor. Mahşer günde ahirette fela kavuşur. tabi helal lokma nelerdir, maddeler haram nelerdir? Bir kişi haramları bildi mi, bunun dışında kalanlar helal demektir. Bu öncelikle harama bilmemiz gerekiyor. Tabi haram elhamdülillah daha az olduğu için helal'da. Haramlarda iki türlü haram vardır. Biri haramdır, bir aynı. O madde da o para kendi haramdır. Yani başka bir sebepten dolayı değil. İkinci kısım haram, haramı ligariyedir. İkinci kısım haram, haramdır. Ligariye. Başka bir etken ile haram oluyor. Ne gibi? Önce inşallah haram bir aynihi. Yani aynı kendi haram olan şey. Nedir bunlar? Mesela şarap, alkollü içkiler. Bunlar kendi haramdır. Bu madde kendi haramdır. Bir kimse alkollü bir içkiyi ister helal parayla alsın, ister haram parayla alsın, ister kendine hibe edilsin. İsa'kı ismalasın. Yani bir kişiyi alkollü bir içkiye ne şekilde el ederse etsin, o değişmez, hüküm değişmez. Onun kendi haramdır. Yine kumar parası da böyle. Bir kişinin elinde kumardan para geçse bu da oldu gibi haramdır. Bu kişiyi bu parayı ne yapası yapsın? Bu para helala dönüşemez. Kumardan gelen. Tabi nedir kumarda? Kumar tabi bir takım şans oyunu denen hileler kumar. İster bilet olsun, ister at yarışı olsun, ister sporla ilgili yarışmalar olsun, ister zarla olsun, tavla ile olsun, neyle olsa olsun kumarın hepsi haramdır kumardan gelen para e, biletten mesela milli piyango'dan gelen para olduğu gibi aynen haramdır o para haramdır o para yenmez iş alınmaz biz baş o para bir şey aramaz. haramdır o para Bir de haram ligarihi. Onu örnek verelim. Az önce dediğim gibi ekmek. Temel ihtiyaç maddesi. Aslında temizdir ekmek. Yani helaldir aslında. Ama bir kişinin kazancı haram ise bu kişi haram kazancı ile ekmek alırsa o ekmek o kişiye haram oluyor. Onu tabi Çoğu şuna gidilirse, işte Allah korusun onları haram lokmayla beslemiş oluyor. Tabi bir da haram lokmayla beslendi mi, o haramdan meydana gelen kan, o kişi mutlaka kıtı sevk eder. Bir de haramlar deyince, et meselesi, yedimiz etler. İslam'a göre hangi hayvan eti yenmez? Hayvanın nasıl kesilmesi lazım? Bunlara mutlaka bilmemiz gerekiyor. Gerek büyük hayvanlar sığır, inek, dana, koyun gibi deve gibi gerek tavuk gibi hayvanlar bir de tabi deniz ürünleri balıklar. Önce inşallah büyük hayvanlar konusuna girelim. Mevlamız büyüyor. Maide suresi ayet 3'te. Bismillahirrahmanirrahim. Hurremet. Mevla abi yürüyor. aleyküm. Üzerinize haram kılındı. Mevla yürüyor. Ne? El meyte tu meyte. Meyte kendi kendine ölen bir hayvan leş. Dedim bir hayvan. Demek ki bir hayvan eğer kendi kendine ölürse, koyun olsun, dana olsun, sığır olsun, manda olsun, balığın dışında, balık hariç, balığın dışında tavuk olsun, ne olsun olsun, bir hayvan kendi kendine öldü mü o meyte denir, leş denir buna, bu haramdır, gelmez. Peki balık nasıl oluyor? Balık da şekilde olabiliyor. Eğer balık da denizde veya gölde, tatlı da, bir balık da hiçbir dış etken sebep olmadan kendiliğinden ölüse, denizde suda ölüse, ölüse kendilerinden ve ölen balığın da tırtı aşağı dönse, karnın üstü çıkarsa, o zaman o da yenmiyor Hanefi mesebinde. Şafir yeniyor. Bunun dışında denizden avlanan balıklar, canlı avlanan tabi, avlanan balıklar kendi kene ölse dışarıda, yeniyor bunlar. Böylece. Yeniyorlar. Yalnız demek ki balık, eğer ki denizde, gölde kendini ölürse, Başka bir seypsiz balık denize kendileri ölürse ölen balık da ters yönelirse yani sırtı aşağı gelirse o zaman yenmiyor der, yenmiyor zaman Hanefi'de. Demek ki hayvanlardan haram kılan birisi nedir? Meyti denel leş. İkincisi ve demü kan. Kanda haram delistir, pistir. Ve insanın üzerinde insanın gerek kendi kanı içten başlı bir hayvan kanı üzerine insana bulaşsa ve bu da bir dirhemi, yani avuç işi parmakla hariç şu kısma kadar genişlikte bulunursa bu kişi o namaz kılması caiz olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Neden? Kan necis, pis olduğu için. Yalnız İmam-ı Azam'a göre balığın kanı temizdir. Bu İmam-ı Azam'a göre ama. Ona göredir. Balığın kanı temizdir. Peki neden balığın kanı temiz oluyor İmam-ı Azam'a göre? Şöyle buyuruyor. Balığın kanı gerçekte yani balık kanı gerçekte kan değildir buyuruyor. Neden? Gerek insan kanı, diğer diğer hayvanların kanları, akan kanlar güneşte koyulaşır, daha kara olur, koyulaşır, kızlaşır. Balık kanı ise güneşte beyazlar. Beyazlar. Bunun için İmam-ı Azama göre bal, balık kanı iliz değildir. Yani bir kişi balık sen satan kişiye Balık alan kişi ya da evde mesela bir hanım balık temizlerken üzerine balığın kanı üzerine bulaşsa o şey namaz kılsa namaz oluyor. Halefiye gir oluyor namazı. Peki, kan neden haram acaba? İşte kan insana zararlı muhteremde mikropların jirid attığı yer kandır. kandır. Bu insanın sağlanan zararlıdır. Bunun için haram kılınmış böyle. Ve lahmil khinzire, bir de hınzır eti. Habirin domuz yani. Demek ki domuz da haramdır. Domuz bir ayni haramdır domuz. Domuz bir ayni haramdır. Yani domuzun her şeyi derisi, eti, kılı, tüyleri nesi varsa domuzun her şeyi haramdır. Kesilse de haram, ölçse haram. Domuzun de haramdır. Bu tabi konu çok önemli günümüze muhteremler domuz meselesi. Çünkü yurdumuza çok miktarda Bilhassa domuz yağı girdi, böyle gazete yazıyor bunu bence. Ya yani ithal değil, domuz yağının Türkiye'ye geldi. Domuz yağının. Peki ne oluyor bunlar? Domuz yağı nerede oluyor bunlar? İşte Allah korusun bilmiyoruz tabi. Margarinden mi kullanıyor bazı firmalar? Yani bazı yağlardan mı kullanılıyor? Nasıl kullanılıyorsa Allah korusun? İşte. Çok dikkat edelim muhterem kardeşlerim. Allah korusun. Bir insan böylece domuz etini, domuz yağını yerse tabi domuz pis hayvandır. Böyle. Gayet abur cubur yiyen, en pis şeyi yiyen hayvanı böyle. En pis bir hayvan. Kokan bir hayvan böylece. Hatta domuz eti bir et değildir. Abur'un böyle sümüksü bir şeydir böyle eti bile çok yağ vardır domuz. Aşırı yağ vardır. Bugün bilimsel ortada kanıtlanmıştır ki yani domuzda çok mikrop taşıvereceği domuz hayvanı Allah korusun bence. Sonra tabi bir kişi hangi hayvanın etini yerse hayvandaki özellikler sıfatlar, ahlak yani insana bu geçer bu. Allah korusun domuz eti yiyen kişi, yani yiyen kişi de o domuzdaki piştiktir. Mesela her hayvan dişisini kıskanır. Domuz kıskanmaz materyaller. Yani domuz böyle her açıdan ve pis bir hayvandır. Tabi ondan Rabbim yarattı. Hikmeti var tabi onun tabi. O her konu o. Yalnız bizim öyle bunu yemesini haram kıldı. Yani domuzdan kaşınmamız gerekiyor. E bazı şey araştırmamız geliyor. Mesela bazı margarinleri de araştırmamıza gerekiyor kardeşim. Ve ma ühülle li gayrillahi bih. Bir de bir hayvan. Henel hayvan. Koyun olsun, dana olsun, inek olsun, manda dev olsun. Allah'tan gayrı başka bir şey ismi anlayarak kesilirse on devleti leş oluyor, haram oluyor o da. O da haram oluyor. Bir de şimdi hayvanların ölüm şekilleri Mevlamize buyuruyor. hanik atıyor. Bir hayvan yani kişinin kendi hayvanı el almalı. Koyune köşesi sığırı mandası velmün halikatı boğularak ölürse mesela iple bağlı bir yere bağlamışlar. Hayvan tabi dolaşırken ip sıkışır boynuna ya da hayvan suya düşüp soğuk olabilir. Demek ki bir hayvan boğulmak suretiyle ölürse bunda etiyle leş olur gelmesi haram olur, gelmez. Hatta bu konu avcılara ilgili bir de bu konu. Şöyle ki, mesela ördek, böyle kaz avcı daha ziyade, yani bunlar suken olduğu için, şimdi avcı havada atış eder, ördeye, ya başka bir kuşa ateş eder havaya. Bu ateş ettiği Hayvanı havada vurdu. Vurulan yaralanan bu hayvan suya düşüp de, suya düşüp de ölmeden hemen bu sudan çıkarılırsa avcı bunun başını keser, normal şekilde üstüne göre besmeyene yenir. Ancak bir avcı havada yaraladığı bir kuş, ördek, kaz kuş yaralı şekilde suya düşse, sonra avcı burustan çıkar zamanlar ölmüşse bu, eti yenmez. Neden yenmez? Çünkü buna bir şüphe kardeşini bence. Acaba havada mı öldü? Yoksa boğularak olarak mı öldü? Bu kesin bilmediği için eti yenmez. Yani buna çok dikkat etmen gerekiyor. Allah korusun, insan bilmeden bazen haramları yiyor haramlar yiyor haram insanı mutlu etkiler insanı imanın tadını gönderir ibadet sevgini giderir, hatta dualar kabul olmaz sahabeden biri peygamberimize geldi şöyle buyurdu ya Resulallah, Allah. Allah'a dua et de Allah benim dualarımı kabul etsin yani müsticabe dua deniyor bana ya şal Allah dua et Allah bir duvarım, kabul etsin. Peygamber onun şöyle buyurdu: Helal ya, Tayip ya, Pak ya, Temiz ya. Ye. Yani yedine dikkat et daha helal ya, o zaman dua'n kabul edilir buyurdu Muhterem ağam Peygamber buyurdu, böyle. Helal ya, helal lokma ya, daha, daha dikkat et, o zaman dua'n kabul edilir buyurdu. Demek ki bir hayvan boğularak ölürse ister ipe boyna takıldı, ister suya düştü ve bir avcılık meselesinde demek ki havada uçan bir kuş atış edildi. Bu kuş yaralandı, suya düştü. Bunu vuran kişi avcı son çıkara battık ölü etkenmez. Neden yemiyor? tekrarlayayım aldığı yaradan ve öldü boğularak böyle suda bilmediği için etiyemiz haram olur vel mevkudetü bir de mevkudu olan hayvan bir hayvana vurulsa yani başına mesela bir odunla tahtayla bir sercisine vurulsa hayvan bu darbe etkisiyle Ölürse bu hayvanda leş oluyor, yenmesi haram oluyor, yani murdar oluyor, yenmezler. E şimdi bazı yerlerde kesim yapıyorlar, dünyanın bazı yerlerinde. Hayvan baştan sert bir cisimle bir darbe ile hayvan şok oluyor, ölüyor. Onu yiyorlar Allah korusun benim için. Tabi günümüzde nice hastalıklar, hastalıklar Vel müteddiyetü. Bir hayvan düşerek ölse, yukarıdan bir hayvan düşse, düşerek ölse da bu da leşikme geliyor, haram oluyor. Yine bu konuda avcılığa giriyor. Bir kişi yine bir karada, su kenarı değil bir insan karada bir avcı, bir hayvanı havada vursa, uçan hayvanı havada vursa. ...bu vurdu hayvan... ...direk yere düşse... ...o anda ölü de olsa... ...yeniyor. Çünkü bu başka çıkarı yok zaten böyle. Havada kuş havada vurdu... ...tabii düşecek bu. Acaba yere düşüşün öldü bilmez gerçi ama... ...bu helal oluyor. Müstahsen böyle oluyor bence. Ancak... ...havada vurduğu bir... av ...hayvanı kuş... ...önce bir ağaca çarpar... ...bir kaya çarpar... Olmaz yere düşerse, ölü olarak düşerse, gelmiyor. Çünkü darbeden mi öldü, o da bilinmediği için. Ve natihatü. Natiha, bir hayvan ve bir hayvanı süslerse, boynuzlarıyla, koşlar, işte manda, inek böyle boynuzu hayvan, diğer hayvana boynuzlarla öldürürse, da bu da yenmiyor ve ma ekele seb'u bir de vahşi bir canavar, kurt falan böyle bir canavar, bir hayvanı parçalasa, parçalasa yani az bile yemiş olsa bile ama hayvan o anda ölmüşse kalanı leş alıyor, yenmiyor. İlla ma zekkeytüm ancak bu gibi durumlarda yani bir hayvan boğulmak üzere da ölmemiş ama. Yetişi sahibi hem bunu kesti. Yine hayvana biri vurdu, taş, at, taş attı, hayvanı vurdu, yaradı hayvanı ağır şekilde. Dövdü hayvanını. Hayvan düştü veya bir, hayvan, bir hayvana boynu zadı veya bir canavar koyunu tam parçaladı ama koyundan ölmemiş. Ölmemiş daha. Bu durumda hayvan sahibi yetişir de hayvanını besmeğiyle usulüyle keserse hayvan helal oluyor. Ve ma zübiha alel nusubi bir de dikili bir taşın önünde o taşa saygı amacı ile hayvan kesilirse buna besmele çekirse yine haram oluyor yine gelmiyor. Bu konu tabii çok önemli. Önemli. Daha önce Türkiye'de e, siyasilere bu iş yapılırdı. Bir siyasi kişi, üst makamdan bir kişi gelir zamanlar onu karşılamak için önüne işte bir koyun, efendim dana çıkarırlardı. Oğunda bunu keserlerdi. Yani bir o kişiye saygı için. O kişi için Keserlerdi. Buna da besber çekirse yine haramdır. Yani bütün fıkıh kitapları böyle buyuruyorlar. Hatta bu gelen kişi, yani kim olsa olsun, yine eskiden hacıları karşımak keserlerdi. Hacne gelen kişi karşılamak için önünde keserlerdi. Bu da haram oluyor. Bu da haram oluyor ve. Bir de yine günümüzde türbelere böyle kurban kesiliyor. Adıyor. İşte şu işim olsa filan türbeye keseceğim. Diyor. Gidiyor türbenin önünde kesiyor. Bunda yenmez muhtemeler. Yani gerek bir taş, dikili taş. Tabi taşın ister şekli olsun, ister olmaz. İster yani heykel olsun, taş olsun, ne olsa olsun. Çünkü burada alen nusubi buyuruyor. Yani dikili taş buyuruyor. Bu taşa saygı için taş önünde kesilirse veya gidip de türbeye, türbedeki yatan kişiyi hürmeten saygı için onun adına kesilirse ya da gelen bir kişiyi ister üst yüzeyde diğer adam olsun, siyasi olsun ister kim olsa olsun gelen bir kişiyi karşılamak için ona saygı için onun da keserse bunları besme çekirse bu etlere gelmez. Yine bazıları da yeni araba aldığı zaman arabanın önüne hemen tekerin yanan önünde bir kurban kesiyorlar. Ne gerekçeleri efendim kan kanı önlermiş bak muhtemelen. Ne kadar saçma, ne kadar efsane, safsata. Kankanın önüne önder mi? Kazayancı Allah önder. Allah önder bu şekilde. Bu da bir dağıtır, bu eti gelmez muhtemelen. Yani kişi arabanın önünde, araba için o şey keserse, besmeyi çekse bu et gelmez. Ancak adak olursa, mesela bir kişi adamış olabilir. İşte Allah'ın sebederse bir araba alsam bir kurban keseceğim diye. Adam işse araba aldıktan sonra ama arabanın tekerleği değil. Arabadan başka bir yerde gider. Allah işi onu keser. Ya Rabbi adamıştım ya Rabbi ben bunu. Sen nasip ettin. Araba sahibi oldum der. Bir de başka bir yerde besmeleli ki kim uğrağa keser. Bu olur. Olur böyle. Temelde böyle muhteremler. Temele kurban kesilmez. Kurban Allah için kesildir. Ve bir kişi işte evimi temele atarsam, nasip edersem evlam, işte bir kurban keseceğim derse adak olur. Temele başladımı, bir daha başka de keser. Ama temele kurban keseyim, kalkatayım da. İşte Allah evimi kazan korusun. Olmaz olmalı bu şekilde. Temel'e de kesilmez. Arabaya da kesilmez. Türbelere de kesilmez. Dikili taşa da kurban kesilmez. Bir kişiyi karşılamak kişi için önünde de kurban kesilmez. Bu kesilen kurbanlara, koyunlara besmen çekilse eti yine murdardır. Niiz leştir yenmez etleri. Ve testaksımu bil ezlam. Mevla buyur de fal okları ile kısmet aramanız Mevla buyuruyor. Fal okları ile. Bu cahile döneminde Mekke Araplarında o bir çok yaygın bir şeydi. Hatta özel bir adamı vardı. Bir tarafı vardı kabe'nin yanında. İçinde üç tane ok vardı. Okun birinde ifal yap. Okun ikincisinde latifal yapma. Üçüncü oldu yaz yoktu. Şimdi bir kişinin bir işi var. Evlenecek, bir iş yapacak, yola gidecek. Ne yapardı? Geldi kabe'nin yanına. O bu işe bakan kişi görevli kişi ona bir bahşişini verirdi. Ondan sonra trabadan bir şey çekerdi. Ok çekerdi. Ne çıktı? İfa yap. Tamam mı? Yapacağım derdi böyle şey. Ya tefail yapma. Yapmaz onu. Vazgeçerdi. Allah bunu yasakladı muhterem Çünkü gaybi Allah bilir. Yani yapacağın iş hayırlı mı? Hayırsız mı? Onu ki Allah Teala bilir. Böyle okla, zarla, tombala ile, bilmem ne çekmek ile Olmaz bunlar hotteler. Efendim işte ben şöyle yapsam da önümden kuş uçtu, ömden karakedi geçti, önümden köpek geçti, şu bu geçti. He bunlar sahtsa ta bunlardır. Sahtsa da bunlar hotteler işi. Bir asyağ bunların. Yalnız ne var dinimizde? Dinimizde istihara var hotteler. Dinimizde bir de istişare var bak. İstihare, istişare var. Bir istihare, istira aslında İkile namaz kılar. Allah da için niyet namaz kılmaya eder? İşçere namaz denilir buna. Namazı takip kişi eğer gündüzse mesela namazı takip dua eder, otur kible karşı namaz kıldığı yerde gözünü kapar. Allah'a bir zik eder şöyle der: Ya Rabbi yapacağım bu iş benim için hayırlıysa sen bu bana kovalaştır ya Rabbi der. Dua der bu şekilde. Gönlün kalan bir bekler. Gönlüne bakar. Eğer gönlü, akıl değil nefis değil mi? Gül ayrı. Bakar. Eğer gönlüne bir kolali geliyor, hafiflik geliyor, o işi gönül benimsiyorsa bunu yapar. Dileyen rüyada yatabilir. Eğer kişi rüya görebiliyorsa herkes rüya göremez tabi. Bilhassa beyin yokunluğu rüya görmeyi engel olabilir. Rüyalar karmaşıktır rüyalar. Bunların çözümü tabiri zordur, rüyaların tabiri zordur. Kişi rüya yapabilir. İsterse Ya Rabbi bu rüyam için hayırlıysa bana rüyanda güzel bir şey göster der. Mesela yeşilli, güller, çiçekler, böyle bağ bahçeler... ...temiz akarsular görürse... ...nedir bu güzel şeyler bunlar. Tabii çirkin bir şey görürse... Yılan, malan görürse... ...karanlık görürse... ...kapkara bir şey görürse... kötü bir şeydir, buna vazgeçer. Bir de istişare vardı. İstişare danışmak. Kime? Ehline. Yani ne yapacaksa... ...o işi bilenlere danışmak ama. Onlara danışmak gerekir. Mesela evlenecek... Tabii eğleneceği kimse talip olduğu kişi, onu tanıyanlara ve güvenliği kişilere. Güvenliği kişilere onlara danışır. Ev alacak, bir iş yapacak. O işlerini anlayanlara danışır. Nasıl olur denirten. Bir de bu arada bir mühim mesele var. Kendisine danışılan kişi mutlaka doğruyu söylemek de burada yükümlü muhteremdir. Doğru söyleyecek. Mesela geliyorlar, işte efendim işte senin bir komşunun kızı var onu işte talip nasıl kız ya ailesinin nasıl ya da kız tarafı gelir de işte filan kişi benim kızımı istiyorlar sen bunu tanıyormuşsun, işte arkadaşın, yakınının, komşunun, köydün nasıl bir kişi diye mutlaka doğru söylemesi gerekiyor burada. Ya da doğru söyleyemeyecekse bir çekingenliği varsa o zaman benim hiç karışmayın der. Ama kötülüklerini bildiği halde söylemezse o zaman Allah'ın da meşgul yatağında. Zâlikün <gülüyor> fısk. Eylemimiz böyle. İşte bunlar fısktır, Allah nail çıkmaktır. Hangileri? Yani Allah haram kıldığını kabul etmemek. Leş yemek, kan işme kanı yemek, domuz eti ve ölü hayvanın yemek bunları. Bir de demek ki fal, falcılık. Falcılık maddeleri Falcılık. tabu tamam, okla olur, zarla olur. Efendim, günümüzde tabu daha sahtekarları var. Falcılar, sahtekarları var. Hazmi Bekir'in bir kölesi var muhtemelen. Hazreti Hazreti'nin bir kölesi vardı. O dönemde şöyle bir usul vardı. Bazı iyi niyetli kişiler, yani kölesini seviyor, acıyor kölesini de onlara şöyle yaparlardı kölelerini. Köle ne işlemler bu köle? Bir mesleği var, ışığı var mı? Ona şöyle derlerdi kölesine. Bak evladım sen bana her gün iki akça Odan parasıyla. Yani iki direm, iki dinar neyse bu kadar bana para getir kalan senin olsun. Sen serbest çalıştırdı. Tabii kölelerin de başka minnet bu. Şey. Çünkü bütün gün efendisine bağlı. Bir lokmayı yiyemez, bir su içemez izin hazır Hazreti Büyük de böyle köleleri vardı böyle. Kölelerine böyle cizli bir Para bunlara koyuyor, günlük yemeye veriyor bunlara. Bir gün Hazreti Bekir'in bir kölesi, yani buna para verilir kölesi, o gün bana süt getirmiş. Onu kazanmış, süt getirmiş. Tabii kölesinin kazandığı helal efendisine. Onun mülkü çünkü. Hazreti Bekir de o anda kanı acıkmış. E, süt getirince, taze sabız getirince. Hazreti Bekir hemen besmeyi çekiyor, sütü içiyor bende. Süt içten sonra bir aklına geliyor ama kölesine soruyor, evlad yavrum sen bu sütü bugün ne yaptı kazandın? Ya yani bugün kazancın neydi, ne iş yaptın, nasıl kazandın? Tabii doğru söylüyor ya, Bekir diyor, bugün diye gezdim, dolaştım, bir iş bulamadım. Bugün yemiyi çıkaramadım. Sonra bir kişiyi gördüm, ona fal baktım diye. Ona fal baktım diye, işte avucunu açtırdım ona, ona diye fal baktım diye. Nedir fal? Yalancılık, uydurma adamı, saf sata. İşte o anda bir şeyler verildi, uydurulmuş şeyler ona. Bir kız sanki doğru çıktı. Yani oğlum var, işte kızım var, şu bu oldu derken doğru çıktı. O bana bu parayı verdi, bunu sütalım sana. Hazreti Bekir tabi Sıddık Hazretleri eyvah bir şekilde bir ah, şey, eyvah diyor. Sen bunu haramdan kazanmışsın Allah bunu haram kılıyor bunu. sen haram kazanıyor bana süt olmuş ben bunu içtim hemen bir kenara çekiliyor parmağını sokuyor boğazına artık kendini böyle zorluyor zorluyor zorluyor o duruma gelmiş ki gözleri sanki adam fırlayacak bütün bedene gibi olmuş Hazreti Bekir. Artık sanki boğmak üzere. O şekilde kölen kalbinden geçiyor. Keşke doğru söylemeseydim bu kadar eziye çekmeseydi acıyor Hazreti Bekir'e. İşte bakın muhterem kardeşlerim. İslam'da böyle fazlılık yok. İslam'da böyle bakıcılık yok. Uydurmaz sahtekarlık bunlar efendim. İslam'da türbe edip de oradan bir şey istemek de yok. Yani günümüzde halkımızın ezici çoğunluğu, yani çok ezici çoğunluğu hep türbelere bir amaçla gidiyor. Sanki orada yatan kişinin elinde bir şey var. Ötevimler. Peygamber olsa peygamber ne yapabilir ki böyle? Peygamberin kızardı öldü, torununda öldü, Peygamber öldü böyle peygamberler de aç kaldı, sus kaldılar. Hasta oldular peygamberler de. hasta oldular. Ne yap peygamber Havriyip e? Şimdi gelelim muhterem cemaatimiz. Bir de hayvanların kesilme meselesine hayvan kendilerine ölürse leş olur dedik. İster düşerek, ister boğularak, ister vurularak İster hayvanı süssün. Ki bu öldüğü mü leş oluyor, murdar. neris oluyor, elimiz aramalıyor. Şimdi bir de bunun dışında hayvanın kesilmesi. Bunda üç şey vardır fıkıhta. Bir zabih deniyor. Zevredici, kesici. Mezbuh, kesilmiş olan hayvan. Bir de kesim aleti. Üç şey bunda Şart. Hayvanın helal olması için. Önce zabi kesici. Hayvanı kim kesebilir? Müslüman hocam mürtet Mürted, müşrik. Onların kestiği gelmez. E Allah korusun öyle kişi var ki Nezbillah Teala haş Allah'a söven, dine seven kitaba seven kişi. Tab bunda dini kalmıyor. Kıpızı kahve mürted oluyor bir kişi. Böyle bir kişinin kestiği gelmez. Ne kadar kesimde ehil uzman olsa da kesim işinde ama mürted, müşrik olduğu için gelmez. Kesen kişinin Müslüman olması. Ehilikten da olabiliyor ama Allah'ın ismi anarsa mı olabiliyor. Allah hiç şey koşmasa oluyor. İkincisi, kesim aleti. Mutlaka kesici alet olacak. Kesici olacak. Böylece. Kesici. İşte bu şak gibi böylece kesici alet olacak. Yani kesmeden başka bir şeyle vurmakla öldür hayvanı olmuyor tabi. Üçüncüsü, mezbu. Kestirilen hayvanlar aranan şartlar. Nasıl kesilecek? Tabi, bu kurbanda, adakta biraz daha dikkat edilir. Ama diğer kesimde pek pek uygulamaz belki de. Yani kıbleye dönmesi uygulamaz belki de. Bu tabi farz değil. Burada ne gerekiyor burada? Hayvanın mutlaka boğazdan kesilmesi. enseden değil muhtemelen. Bir hayvan enseden kesilse, hatta tavuk bile enseden kesilse eğer ki damarlara kesilmeden arkada aldığı yara ile ölse o da yine leş oluyor. Hayvanı kesik olan kişi müslüman olacak. Bir de hayvana keserken mutlaka Besmele'yi söyleyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bazı rivayette vav ile. Bismillahirrahmanirrahim. ekber. Peki daha kısa Bismillah Allahu Ekber Böyle çok hayvan kesen kişi Yalnız Bismillah Bismillah desin yine yeterli Böyle. Ama çok değilse hayvan Bismillah Allahu Ekber diyecek onu konuşmayacak Elindeki kesici alet olacak Yani bıçak olacak elinde Hayvanın da Enseğini boğazdan kesecek Neyini kesecek? dört damar deniyor. Biri nefes borusu. İkincisi yemek borusu. İki tane de iki tane şah damarı. Yanında. Bu dördünü kesecek. Bu dördünü kesti mi hayvan keser Müslüman elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hayvanın bıçakla nefes borusunu, yemek borusunu iki şah damarını Bunlar da kesti mi? Bu kesin hayvan elhamdülillah helaldır, helaldır, yenir. Tam yüzü yüz helal yaparlar. Tabii yalnız helal diyorum da bir aynı haram. Helal yani kendi hayvan helaldir, aynıyı ki helaldır. Ama tabii bu ette alan kişi, ette alan kişi kazancı haram ise ayrı konulur bu etten alınan parası helalsa elhamdülillah bu helal helaları yiyene şifa olur çocuğuna şifa olur elhamdülillah hayırlara vesile olur helal olur bir de ızdırari kesim var şimdi bu ihtiyar deniyor buna ihtiyar deniyor buna elinde olarak bir de ızdırari kesim var yani mustar kalmış, mecbur kalmış. Nedir bu da? Hayvan örtü kaçtı hayvan. Yalnız şöyle bir konu da var şimdi. Eğer koyun köy kasabada ürküp kaçarsa umut tutması gerekiyor. Bunu vurup öldüremez. Çünkü koyun kimse saldırmaz, yakalanabilir. Ama koyun dışında bir dana, boğa, manda ürtü kaçtı, ürütü kaçtı, e kimsenin yaklaşamıyorlar, vurduğunu deviriyor. Bu gibi durumda tutup bağdan kesemiyor, o zaman vurularak öldürle bir izin varsa onu vurularak öldürülür. Esnaf okla, şimdi sinayla vurulur, mesela yavam vuruldu yere düştü, bakılır, hemen ölmemişse yine tekrar etme gerekiyor Yani o durumda ölüsüne bırakılmaz yine ama. Hayvan yaralı hatta hayvan yerde kıvranıyor. Fakat ölmemişse, gidişildi mi, yine kişi buna gider, boğazlama bu keser, bir şekilde böylece. Balığa gelince, muhtememler, balık, kesmeden yeniyor balık. Peygamber'in arasındaki sanatçıları, İki şey bize helal kılındı. Balık ve çekirge. Yani Arabistan çekirgesi gelir. Buralarınki zehirli olabiliyor. Balıkta denizden tabi sudan yakalanan balıkta yalnız günümüzde olta ile balık yakalarken yani balık yine haram olmuyor yakalan kişi günah giriyor. Çünkü oltanın önce birbirine soğucan koyuyorlar. Yani canlı hayvana böyle hedef yapmak İslam'da haramdır öyle. Canlı son tutuyorlar. Oltaya bunu takıyorlar, soğuğunu takıyorlar. Tabi o zavallı balık geliyor, onu yutan derken oltaya da de yutuyor, takıyor tabi damaklarını. Hem burada soğucan, canlı hayvana hedef yaptığı için haram oluyor tutan kişiye. Bir de tabi oltayı çıkarırken parçalıyor damaklarını. Tabi bu hayvana eziyet, eza vermiş oluyor. Tan kişiye bunun da tabi sorun var, bunun var. Bununda. Ama balık ne bu şekilde. Hatta denizdeki çıkan, çıkan balığı kim tutsun. Bu fark etmez. Hayvan nasıl ölüsü ölüsün. Yani şoklansın, şu olsun, bu olsun. Nasıl ölüsü ölüsü hayvan helaldir. Balık yenir. Temizli balık yeni balıkta. Şimdi birden muhtemelen günümüzde önemli bir konu tavuk. Çok kişiye tabi doktorlar beyaz et tavsiye ediyorlar. Yani balık, tavuk. Bunu tavsiye ediyorlar. Ayrıca tavuk tabi daha da ucuz ekonomi açısından olduğu için tavuk tüketimi çok yoğun şey arttı tavuk tüketimi e şimdi marketlerde tertemiz tavuklar paketlenmiş hatta parça parça böyle isteyen ciğerini alıyor but alıyor, göğüs alıyor çok kolaylık oldu. Oldu ama acaba helallık yönünden bunu araştırıyor muyuz acaba muhteremler? Acaba bu tavuklar nasıl kesiliyor acaba? Nasıl kesiliyor acaba? E bazı yerlerde bunlar insan kesmiyor. Bir cihaz takıyorlar. Elektrikli, otomatik. Tavuk böyle şerrten giderken hemen cız cız keşiyor bunları. Ne oluyor bunlar? Leş oluyor. Necis oluyor. Yani bir leş hayvan, büyük ölü hayvan, bir leş, bir kedi leşi, köpek leşi ve bir domuz leşi nasıl necis pisse bak muhteremler? Bu tavuklarda, tavuklarda da hepsini demiyorum muhtemelen. Şükür ama bu firmanını da ben suçlamıyorum. Araştırmak hepimizin görevimiz, görevimiz. Araşımaya da mecburuz Allah katında diyemler. yemek için mecburuz da. Araştırmamız gerekiyor. Haramdan mutlaka kaşımamız gerekiyor. Haramdan mutlaka kaşımamız gerekiyor. mecbur yemeğe. Eğer başka bir şey var. Eğer bir kişi aç kalsa, biraz aç kalsa. Çünkü Mevlam buyuruyor illa Bir kişi bir yada aç kapalı bir yere kişi. Aç kaldı, ekmek yok, zeytin yok, makarna yok, pirinç yok, bisküvi yok, hiçbir şey yok, meyve yok. Yalnız pişmiş tavuk eti var. Ama tavuk da besmelisi kesen tavuk. Yani makin kesmiş tavuğu da. Başka bir şey yok. Bu kişi ne yapacak? O tavuğun dışında hayatını kurtaracak gıda ile başka bir şey bulamazsa o zaman doyuncaya kadar değil de ancak ölmeyeceği kadar ondan bir şeyim, izin var bu şekilde. Ama elhamdülillah muhtemelen Türkiye bize nimetler bol. Mevla nimetler bol elhamdülillah. Kardeş. Ekmek her tarafta bol elhamdülillah sebze, meyve, hepsi böyle bu, bu elhamdülillah. E bu bolluk içerisinde efendim işte onu yememize gerekiyor. Yok şart değil muhteremler. Protein mi şu bu başka bir almalı protein. Buğdayda var işte protein. Yumurta hakkında var protein muhteremler. Var Allah'ım. Vermişler mevlamı elhamdülillah. Bunun için adı cemaat muhterem dinleyicilerim tavuk konusunu mutlaka araştırma gerekiyor. Kişi hangi firma nasıl kesebilir? Yani güvenilir mi o firmaya? Acaba İslami usullere o firma özen gösterir mi acaba? Bunda da araştırma gerekiyor. Mutlaka bu mecburuz da buna. Mecburuz da buna. E bazı çok kesim yerlerinde firmalar elektronik cihazlarla otomatik olarak kesiyorlar. Dense'den tak, tak tak tak makine kesiyor. Kesiyor bunları. Bunlar leş oluyor. Murdar oluyor muhtemelen. Mutlaka tavunda, önden boyundan besmele ile insan tarafından kesilmesi şart. Bir insan yani bir Müslüman kişi insan bunu kesecek. İnsan kesecek kesici aletle yani bıçakla kesecek, insan kesecek bunu, besmele kesecek bunu arkadaşlar. Şey. İslam şuna izin vermiş elhamdülillah. Bir kişi unutursa besmeleyi. Besmele çekme niyeti var. Yapıyor bu işi de. O anda unuttu besmeleyi, kesi verdi. Bu yine yeniyor. Yine yeniyor bu. Nasıl ki oruçta da oruç olan kişi unutarak bir şey yerse orucuna hiçbir zarar vermiyor. Kaza da gerekmediği gibi Allah bunu affediyor. İn nisine evahtana ayet-i kerame e bunu buyuruyor. Nisyan, unutursak zarar etmiyor. Burada bir konu daha var tavukla ilgili olarak. Bir de tavuğun tüylerinin kolay, güzelce teminlemesi için tavuklar sıcak suya atılıyorlar. Bu tabi kişi evinde de kesse, yani bunu köydeki bir Müslüman karşımıza kesse, uygulanıyor genelde. Uygulanıyor. Ya özenin döküyor, ya sıraksu konuyor. Peki bu ne olacak şimdi? Bir tavuk kesillikten ve ölüten sonra karnı yarılıp içindeki pis çıkartan sonra sıraksu ya konursa bir sakınası yok normaldir bu ancak güzel kesilen bir tavuk karnı yarılmadan içi temizlenmeden kaynar suya atılırsa burada değişiyor su eğer kaynama derirse değilse su mesela 60 derece 70 derece 80 derece su bir tavuk besmele ile usulüye göre kesilen bir tavuk karnı yaralı temizlenmeden henüz kaynama noktasına gelmeyen bir siyasaya atılsa orada biraz dursa sonra çıkarılıp temizlense bu ne olacak bu tavuk tabi neresi oluyor tavuk neresi oluyor işte hatta yani tavuk değil bir tencere Kişi süt pişiriyor, kaynatıyor sütü. Ya yani insan bir çorba pişiriyor, kaynatıyor. Ya yani insan bir yemek, sulu yemek yaparken şimdi yemeği pişiren hanım, ya da aşçı ile bir aşçı. yeme pişirirken, karışken bir şey yaparken, bir şey ilave ederken, eli kanasa, elindeki kan o süte ya da o Tenceredeki sulu yemeğe, çorbaya o kan damlasa gitse o tencerenin tamam neresi pis olup etmesi gerekli gelmiyor o Bunun gibi eşliğinde tavuk da tavuk da içi tabi pis bağırsakları pis tabi neresi onlar tabi karnı yere temizlenmeden için pisliği ile sıcak suya konsa konsa. Henüz kaynamıyor mu? Kaynanıyor, yüküm değişiyor. Ondan sonra geleceğim. Suyunuz daha kaynanmıyor suyu daha. Altmış derece, yetmiş derece, seksen derece. Suda kaynamıyor. İçine kondu, biraz durdu, alındı. Temizlendi, sonra temizlendi ama tavuk necis oldu. Peki şimdi bu tavuk ne olacak? Bu tavuk içine atılacak mı, yenecek mi? Yeniyor muhtemelenler. Nasıl yeniliyor ama? Bustan alan tavuk karnı yarılıp içi temizden sonra külleri temizden sonra üst sefer yıkanır. Normal suyla. Soğuk suyla böyle. Üst sefer yıkandı mı temizlenmiş oluyor böyle. Katı madde olduğu için böyle. Işte. Ancak böyle bir tavuk karnı yarılmadan kaynayan bir tencereye atılsa kazana atılsa ve bu atıdan sonra da kaynama devam etse işte o zaman tavuk artık temizlenemiyor. Yani hiç temizlemeyen tavuk kaynayan bir kazana bırak atılsa tavuk atılı zamanda kaynama devam ediyorsa o zaman bu tavuk artık temizlenemiyor. İmam-ı Azam'a göre artık bu necistir bu. Piştir. Atlayacak artık bu. Yalnız Hazreti Ebu Yusuf'a göre, tek ona göre. Eğer bu tavuk sahibi fakir bir kişi, çok kalabalık bilemeden yapmış bu işe sağ baştan geldi. Ne yapması gerekiyor? İma Ebu Yusuf'un iştahatı şöyle yapabilir kişi bunu yapabilir. Bu tavuklardan çıkartan sonra karını temizler, tüylerini yoltan sonra böyle bir Tencereye koyar, bir defa kaynatır. Biraz kaynatan sonra onu alır oradan, o suyu döker, taze bir su koyar. Tekrar su kaynayınca yine tavuğu koyar, biraz yine kaynar. İki. Yine o suyu döker, tavuğu alır, üçüncü defa su koyar, yine su kaynatan sonra tavuğunu tekrar koyar, üçüncü defa biraz kaynatan sonra çıkarır, ancak o zaman temiz oluyor temiz oluyor. Şimdi şu durumda motörler e, kesimhanede kesilen tavuklar, tabi otomatikman makineyle kesilen tavuklar zaten onlar eli sona bir sonlar. Onlar. onlar leştir, domates gibi gelmez onlar bence. Eğer bu şekilde bir firma, bir firma İslam'ı usulü uygulayan bir firma. Bir adam koyar da, insan koyar da başlarına. Bu kişi bunları, Bismillahirrahmanirrahim, be, kısa kısa olsun olsun, böyle hafif bir sesle bir, bağırmada gerek yok. Kesiyorsa, bu kesilen tavuk tabu mutlaka sesle konuyor böyle şey. Konuyor. Ama kaynası konmuyor mu böyle. Araştırdım ben bunu konuyu, araştırdım. 60, yetmiş ancak diyorlar da. O kadar diyor böyle, oraya atılıyor. Sonra tüyüyordu, karın temizleniyor. Bu işte ne yapmak gerekiyor? Alınan tavuğu kişiye. Üç sefer soğuk yıkadımı, o helal temizdir o böyle. Yeter ki, o tavuğu makine kesmişsin, insan kessin, besmele söylesin. Arada yetiştiremedi, unuttu, ona affediyor genel benziyor. Ama İnsanın kesmesi şart Yani ezan insan okuyacak. Cihaz okuyan sayılmaz. Ezan insan okuyacak muhteremler. Tavuk insan kesecek. Şimdi bir de Mevlam buyuruyor. ya il ve il il il Allah Teala bizde Allah Teala bize bir de habaisi haram kılıyor. Habais habisin çoğulu. Habis pis demektir. Yani haşeratlar. Öyle sinektir, arıdır, karıncadır ve kertenkeledir, efendim kurbağadır, kaplumbağadır. Artık bu gibi bela şeylere bunlara haşa deniyor. Bunlar da habis yani insan nefretleri insan tabiatı bunlardan Allah bunlara bize haram kılıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeminin tabağı sinek düştü. Oluyor. Sütün içine düştü. Yemeğe düştü. Ya da tencerede kaydarken bir sinek düştü. Ne Ne yapacağız? Şimdi muhteremler, hatta meyve kurdu bile bakınız, o bile buna giriyor. Habe giriyor, meyve kurdu bile. Ancak şu fark var, mesela bir kişi kiraz yerken, kiraz yerken, şeye balki birinde kurt yok, yedi. Ama içinde bağırsağı kurt varmış, o afodiyi zar etmiyor kardeşi. Bir kişiye meyve kurtlarını alıp da yerse o haram oluyor böylece, Haram oluyor. Bir insan bir karıncayı, sineği, arıyı yerse haram oluyor. Haram oluyor bu şekilde böylece. Ama onlar değil aslında. değil yemiş haram oluyor onların. Şimdi bir sinek tabağımızı yememize düştü içerisine. Sinek aslında rizis değildir. Yemişse haramdır ama. Bunun için ne yapacağız? Peygamber Şubil Aleyhisselam Hazretleri, Şeyin bir kanında zehir vardır. O zehir vardır. O kanı da biraz da ağırdır. Şeyin öbürü kanında pan zehri vardır. Vardır. Peygamber şöyle biliyor muhterem bak. Bundan 1400 küsur sene önce. Yani peygamber ilim vardır. Bugün bilim, bilim bunu artık kanıtlamış muhteremler. Kanıtlamış. Yani aklı verme Orta çağların, efendim o Arap çöllerinde yetişen bir peygamber. Ama Mevlam ilim vermişler. Nedir'in ilim vermiş Mevlam ona. Peygamberimiz buyuruyor, sinek düşerken, tabağı yemek düşerken bir kanında zehir vardır, o tarafı ağır gelir, o tarafı düşer. Peki ne yapma gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor. Hemen çıkan me니스 ile ebrukana sonra batırın, buyuruyor. karamıyor. Ebrukana batırınca pan zehir verir. Zehire karşı o, zehire karşı o zehri gideriyor muhtemelenler. Bunun gibi karınca emen başka bir şey düşse yememize onların mesela karınca yemesi haram oluyor ama karıncır değildir. Temiz hayvandır karınca. Yemesi haramdır. Demek ki yediğimiz bir şeye yazın bilhassa ilkbaharda her şeye giriyor barakta efendim. Her şeye giriyorlar. Demek ki karancı içerisinde alanı temizlenir. Kalanı yenebilir. Yenebilir bunlarda. muhtememler hayvanlar kesilirken besmele çekmek gerektiği gibi yerken de besmele gerekiyor. İmam-ı Gaza Hazretleri İhya Ülüm'ün müellifi yazarı Gazali Hazretleri Zül Cenahin iki kanıtlı yani hem zahirimde hem manevi ilimde, hem büyük alim, ilim sahibi, hem büyük evlullah kendisi yani. Bu zat, bir gün, doğduğu Tuz şehrine gidiyor. Doğdu, kendi çünkü Bağdat'ta yaşadı, Şam'da yaşadı kendisi. Doğduğu Tuz şehrine gidiyor. Uzun yıllardan sonra, suru, burada veya bu çevrede, Bildiğiniz gibi Allah'ın iyi bir kulu var mı? Allah dostu salih bir kul var mı? Soruyor. Evet diyorlar. Ya imam diyorlar. İşte filan köyde diyorlar. Bir kişi var. Çok muhterem kişi. Salih kişi. Çok tekma kişi. Ha, aşık, Allah dostu. Onu ziyarete gidiyor. Ziyarete gittiğinden bakıyor. Tarlaya ekin ekiyormuş. Yani Buda saçıyormuş darlaya. İmamın Gazeli'yi duyunca o da tabii seviniyor. Hemen Buda ekmeği ekine bırakıyor. Karşılama geliyor Hazimamın Gazeli'yi. O anda biri geliyor. Eki o eki kişiye. Efendim diyor sen burada oturup sohbet ederken diyor ekinin torbasını bana ver. Ekeyim bunları. Bakıyor ona, Hayır diyor. Kalsın diye. Ben sonra diyor. Onu müsa etmiyor. Hazreti İmam Gazali soruyor şimdi buna. Arkadaş niye sen vermedin ona ekin torbasını Eksin diye. Niye vermedin ona? Öyle bakıyor. Bir gülümsüyor da. Ya İmam diyor. Şöyle buyuruyor. Ben diyor. Tarlama girerken diyor. Sağ yanına tarlaya girerim. Besmeyle girerim. Önce Allah'a dua ederim sen bana buradan hayırlı ya, rızık ver. Bu rızkı kim yerse, onlara bir şifa ver. Onlara iyi manevi haller ver. Onlara feyizler ver. Dua ederim. Ondan sonra diyor, Allah Teala zikreder diyor, La ilahe illallah. La ilahe illallah diye diyor, tarlamı söylerim ve tohumu atarım, ekerim bir şerketler böyle diyor. Allah dua ederim her zaman diyor. Ya Rabbi bana buradan helal rızık ver ya Rabbi. bunlara kim yerse onlara maddi mani şifa ver. Huzur ver. Feiz ver. Dua ederim. Şimdi diyor ona versem diyor. O diye bunları gözetmez. Yiyenlere pek yaramaz diyor. Yaramaz diyor. Tabi günümüzde hastama yok mütevelli günümüzde. Hastolmayan yok böyle. Yani çok çirütte böyle. Hast mı ya günümüzde? Evet tıbbi nefem gelişiyor, teknoloji gelişiyor, tıbbi cihazlar gelişiyor, tahliller, şunlar, bunlar bir şey gelişiyor. Ama hastalıklar önlenemiyor, hatta tedavi edilemiyor. Yani hastalıkların bazen teşhis olamıyor... sebebi bilemiyor, tedavi edilemiyor böyle. Neden? işte her şey gafletle başlayın. Tarla sürülmesi gafletle başlıyor. Sürmekle semata başlıyor. Besmele'siz başlıyor. Abdestsiz başlıyor. Namazsız başlıyor. Öyle geliyor arkadaşlar. Eken de, biçende, öğüten de, dermen de, pişiren de, yiyen de, evdeki de hepsi böylece gaflete olunca Yediklerimiz üzere şifa almıyor muhteremler? Bize huzur veremiyor. Malevi haz bizlere veremiyor. Çoğu genel yedikten sonra biz ona sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Üzerine efendim kolalar, gazolar, şunlar, bunlar artar. Halmesin diye binbir dert üzerimize. Hiç olmazsa elimizin erdik yere kadar uzanalım muhteremler. Tamam biz tarlayı ekemiyoruz. İçemiyoruz. Biz onu öğütemiyoruz diğer hiç olmazsa elimizin erdiği yere kadar biz elimizden geldiği kadar dikkat edelim muhteremler. Önce inşallah helal kazanca dikkat edelim. Helal kazanca. esnaf malın ayıbını söylemesi gerekiyor. Bir kusuru varsa. Yalan söylemesi gerekiyor. Mesela aldığı şartı Meybünü söylemeye, kaçtır bu? Elli bin, yüz bin lira, beş bin, bin, bin milyon lira. Bu kadar. Kaç aldım, İlle beş Şifa aldım. Yalanda gerekiyor motorlarda, gerekiyor bunlara. Şube aldım, mal şu. Bu şekilde böylece. Karşının kısmeti varsa, onu ağaca zaten böylece. Ya meğeran buraya ya, ve acemekine kesedül xabis. Yani şu ayet-i ne anlam vakit ayandır. Mevla buyuruyor velev e'cebeke kesetül habis o habisin çokluğu yani haramın çokluğu hoşlanan gitse bile ama sana yaramaz ki Mevla buyuruyor helal olsun. Mevla. Kişi az yer ama helalsa tam böyle yüzde helal. Yüz helalsa kişi buna böyle huzurla bir de yerse besmeyle yerse, besmeyle onu insan bunu pişirse nişif olur kalbler rahatlar, gönül rahatlar huzur bulur, sindirim kolay olmadır, beden onu kolay sindirir bence. o bedende kalan da o dönük kan dönüşen de insanı kan yönlendiriyor bence. insanı kan yönlendiriyor kanda çok sıyrılar var kanda yani bir kişi Allah korusun kötü insanın kanını verirsen kişiye hasta dolayısıyla o kişi kötü eder hemen başta. Işte. İnsana kan yönlendiriyor böyle işte böyle. Bağımlılık yapan kandır işte. Böyle. Yapan bunlar. Bunun için esnaf da böyle muhtemelen müşteri de bu şekilde böyle. Müşteri yalan söylemeyecek. Şimdi bazı görüyorum genelde pazarda oluyor. Yine gördüm bir zeytinci. Beş sonucu zeytini var. Müşteri de onlara meşgulken. Biri geldi, bir an baktı, on alt baktı, beş altı zeytin yedi. Çıktı gitti. Yanda bir bir ekmek olsa, burada karın doğrayacak vardı. Ama haram oldu. Haramayız, sormadı, helallik istemedi. Helallik baştan isteyecek, helallik isteyecek. Bunun gibi tabii, işçi de muhteremler, ne kadar iş yapması gerekiyor, onu yapması gerek işçinin de. Yani ben ben işte efendim işte hafif alayım... ...şelam böyle yapayım patron görmüş ...şu görmüyor bu görmüyor... ...ama Allah göre muhtelendir. Bir... ...bağ sahibi olmuş. ...üzüm bağ sahibi, çiftçi sahibi... ...çiftliğinin her çeşitli meyvaları ...üzümleri bu üzümde varmış. Bir... ...tutmuş özel bekçe... ...beklemesi için bağları. bir gün bu... ...çiftli sahibinin... ...çok sevdiği misafirleri gelmiş almış bunları, çifre bağ getirmiş bunları. Bekşi'yi çağırıyor. Yavrum diyor, git diyor, tam üzüm zamanı mevsim o zaman da, yavrum bize diyor, en tatlı üzümden al getiriver diyor. Çeşitli üzümler var. Şimdi gidiyor bu bekşi, acaba hani tatlı, bilmiyor. Şöyle bakıyor, bakıyor, rengi biraz da sarı görüyor bir cins üzümü, ondan kesip getiriyor, Şimdi bah sahibi patrona kızıyor. Yavrum bu üzüm sen bunun rengine bakıyorsun. Bak ekşi, ekşi üzüm yavrum Neyli bunun kesin sen bunu baş üzüm getir diyor. Gidiyor sürüp koşarak. Delikanlıymış. Gidiyor başı kesip getiriyor. Onu da beğenmiyor. Kızıyor patron. Sir ağzın yok mu diyor? Niye bunları bakmana getiriyorsun? O zavallı genç de çok tek varmış ama genç. Habaşıkırmış böyle. Ha, Allah dostummuş genç. Utan da ya seyirim yani ey patron diyor sen bana burada üzüm ye de izin vermeden bana diyor sen bana diyor üzümleri bekle yani çiftliği bekle beni buraya olarak aldın diyor ben onun tanığız bakmadım diyor bakın bu trende kaç yıl orada çalışmış orada kaç yıl çalışmış beşçirik yapmış fakat patronu ona buradan Üzümü yiyebilirsin, ye diye özel izin vermediği için üzümler böyle yere bile dökülmüş, bir üzüm yememiş orada İşte böyle Allah'ın kulları da var haramdan Arandan Sonra tabi bir de faiz parası muhtemelen. faiz insanı da haram muhtemelen ayet-i kerime Tabu o konu ayrı bir konu, özel konu. Girmeyeceğim ona. E kişiye faizden bir geliri varsa tabi kolay geliyor. Hiç çalışmadan, çabalamadan bir risk yüklenmeden kolay geliyor böyle. Öyle kolay geliyor. Gerçi pek kolay olmamadan çıktı ama elhamdülillah, Allah şükür olsun elhamdülillah canı oldu bu işte. Allah'a şükürüm bunun için. E, faizden gelen gelir de olduğu gibi haram. Haramdır. Olduğu gibi haram bu da. Efendim işte enflasyona göre oluyormuş, boşmuş, fetva vermişler. Kim fetva verir? Kim karışabilir? Peygamber karışamaz ki. Allah haram görmeyibunur. Efendim işte günümüze enflasyon günümüze yani ne Enflasyon paranın alım gücü azalıyor. Yani mal pahalaşıyor. Her zaman var bu. Asıl saate peygamber zamanında günümüzden daha fazla vardı bu. Çünkü o zaman Medya mal dışarıdan gelirdi. Şam'dan, İran'dan oradan buradan uzatan mal gelirdi. Zamanın hiç mal kalmazdı. Fiyatı iki üç misaf katlardı. Enflasyon bu. Pahalılık yani bu. Alım gücünün alışması, paranın her zaman vardı bu. Ama faiz haram, haram Haramdır. Bir de rüşvet meselesi muhtemelen meselesi. Tabi bazı memurlarımız iş görmüyor, bazı işte bir şey bekliyor. Efendim ne? işte bu hediye. Bu hediye. Bir gün peygambenin sahabeden birini zekat malı toplama gönderdi bir yere. Sahabeden birini. Toplumun malları. Bir de orada bir hediye pişermişler kendisine. Yerinde dedi ki yarısı yolla bunu bana hediye verdiler. Bu benim özel kendime ait. Bunu hediye verdiler bana. Bundan atalım zekatlar. Peygamber şirap yordu. Sen evinde otursaydın bunu sayıdı verirler miydi? Vermez de ya Resulallah. E, bu görevine bağlantılı. Yani onlar böyle Müslüman davran. Zekatı biraz daha az al gibi. Bunun için bunlar verdiler. Bu rüşvet peygamber yordu. onu vermedi muhterem. Bunun için e, vatandaş sıkışıyor, mecbur kalıyor. İşte hediye mediye akmak. İsim ne olsun böyle işe. İsim ne olsun rüşvet haram. Haram muhterem. Ama yetiştiremiyor. Ayrı komutan. Sahabeler üç yıl Mekke'de ağaç kabuğu kemirdiler. Ama harama gitmediler genel kardeşe. İnşallah teala adı cemaatimiz Allah teala hep beraber tevbeler İnşallah teala. Hiç olmazsa bundan sonra helal yemeye özen gösterelim. İnşallah yeni kan, yeni hücre de oluşsun, bu yeni hücreler, yeni taze kan inşallah bizlere Allah yoluna sevk eder. İlladana Fatiha.